Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir, birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.